Yılbaşında İşlenen Haramlar Murat Müslihan Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd olsun. Salat ve selam en güzel örnek olan Resulullah'ın üzerine olsun. Allah subhanehu ve Teala bu dini hiçbir dinin etkisinde kalmayacak şekilde tamamen yeni baştan kurmuştur. Allah subhanehu ve Teala insanlar için seçtiği İslam dininin hükümlerini Kur'an ve sünnette hiçbir kapalılık kalmadan açıkça beyan etmiştir. Allah'ın Subhanahu ve teâlâ belirlediği bu hükümler, ebediyete kadar geçerli olup, herkesi ve her zamanı kapsayacak şekildedir. Hiç kimse bu hükümlerde en ufak bir değişiklik yapma hakkına sahip değildir. İnsanların belirlediği hükümlerse böyle değildir. Genelde heva ve hevese dayalı olduğundan dolayı sürekli değişmeye, eklemeye ve çıkarmaya mahkumdur. Bugün insanlar nasıl, nereden ve ne şekilde yaratıldıklarına bakmadan Allah'ın hükümlerine bir takım değişikliklere gitmişler. Allah'ın, kendilerine verdiği akılla, Allah'ın hükümlerini sorgulamaya, Allah'ın hükümlerinin doğruluğunu, yanlışlığını tartışmaya başlamışlar. Sebebi ne olursa olsun, hiç kimse Allah'ın hükümlerini değiştiremez. Allah'ın hükümlerini iptal edip, yerine kendi hükümlerini koyamaz. Fakat bugün var olan yönetimler, Allah'ın yasakladığı birçok şeyi serbest, Allah'ın serbest ettiği birçok şeyi de yasak kılmışlar. Bu şekilde Allah'ın subhanehu ve Teala dininden yüz çevirip, kendi dinlerini inşa etmişler. Bunun bariz bir şekilde ortaya çıktığı günlerden bir tanesi de yılbaşıdır. Yılbaşının küfür olduğu ve bunu kutlamanın kişiyi dinden çıkardığı itikadın konusudur. Fakat bununla beraber, Yılbaşı gecesinde azımsanmayacak kadar çok olan haramlar da işlenmektedir. Bunların da göz ardı edilmemesi gerekir. Dediğimiz gibi bu haramlar çok fazladır. En bariz şekilde ortaya çıkanlardan bazıları şunlardır. Şans oyunları Milli piyango, sayısal loto örnek olarak zikredilebilir. Bunların dışında kumarhanelerde oynanan şans oyunlarınınsa haddi hesabı yoktur aylar öncesinden bunun için hazırlık yapılır. İnsanların buna yönelmesi için her tarafa televizyon, gazete, radyo reklam verilir. Normalde hiç şans oyunu oynamayan kimse bile bu reklamlardan ötürü bugün oynar. Bir kere oynayayım, bakarsın tutar der. Oysa İslam'da bu haramdır. Allahu Teala şöyle buyuruyor: Ey iman edenler, şarap, kumar, putlar ve falokları şeytanın pis işlerindendir. Artık bunlardan kaçının ki, kurtuluşu eresiniz. Maide Suresi 90. Ayet Kazanma hırsıyla kaybetme korkusu arasında, stres ve gerilim içinde kumar oynayanlar, kaybedince kazananlara karşı kin, haset ve düşmanlık beslerken, kazananlar da böbürlenip ve şanslarıyla övünüp kaybedenlere, saf ve aptal gözüyle bakarlar. Kumar bağımlıları, Gözünü kırpmadan bir gecede bütün servetlerini kaybedip ruhsal bunalıma girebilir. Ailesinin geçim parasını kumara yatırıp sonra kaybeden, ailesinin hakkına geçtiği gibi bir de hiç utanmadan gidip hırsını onlardan çıkarır. Onlara bağırıp çağırır ve onları döver. Bu da ailede bir huzurun, mutluluğun olmamasına sebebiyet verir. Alkol, cahiliye toplumlarının vazgeçilmezidir. Yılbaşı gününü ise olmazsa olmazı konumundadır. Yılbaşı gününe özel olarak aylar öncesinden hazırlık yapılır. Eksiklik olmasın diye çok sayıda alkol daha önceden stok edilir. Uyuşturucu haplar eroin ve kokain de bu kapsamda ele alınmalıdır. İçki içmeyen bile arkadaş ortamından ötürü veya bir kereden bir şey olmaz düşüncesiyle içki içerek bağımlılığın ilk adımını atmış olur. Yeni yıl eğlencelerine katılan birçok insan, geceyi alkol tüketerek geçiriyor. Tüketilen alkolün miktarı arttıkça, suç sayısı da fazlalaşıyor. Geçtiğimiz yıllarda, alkole bağlı olarak trafik kazaları, çevre rastgele ateş açma, cinayet, yaralama ve tecavüz en çok işlenen suçlar arasında yer aldı. Bir gazetenin geçen yıl yaptığı bir tespite göre, son 7 yılda yılbaşı gecesinde alkolden dolayı işlenen çeşitli suçlarda, 30 kişi hayatını kaybetti ve yüzlerce kişi yaralandı. Aynı şekilde geceyi alkolle geçirdiklerinden ötürü, son 7 yılda 20 kişi trafik kazalarından ötürü hayatını kaybetti. 1 Ocak 2008 tarihinde Tuğçe Sakarya, Taksim'deki yılbaşı eğlencesi sonrası evine dönerken, Alkollü dolmuş sürücüsünün kurbanı oldu. Yine aynı şekilde, alkolün etkisiyle kutlamalarda çevreye rastgele ateş açan magandalar yüzünden birçok kişi hayatını kaybetti. Bunlardan biri, 2007'ye girişte yılbaşı gecesinde yaşandı. Taksim'deki yeni yıl eğlencesine katılan üniversite öğrencisi Adem Doğan, başına isabet eden bir koşunla hayatını kaybetti. Yine 2008 yılbaşı gecesinde İsmail Yakar yılbaşını kutlamak için arkadaşı Ergunçe'yi evine davet etti. Gecenin ilerleyen vakitlerinde alkolün de etkisiyle tartışmaya başlayan iki arkadaşın kavgası kanlı bitti. Ergunçe İsmail Yakar'ı bıçaklayarak öldürdü, sonra evde bulunan Meral B'ye tecavüz etti. Zaman Gazetesi. Fuhuş. Allahu Teala şöyle buyuruyor. Zina'ya yaklaşmayın. O cidden hayasızlıktır. Kötü bir yoldur. İsra Suresi 32. ayet. Ayete dikkat edilirse Allah zina etmeyin demiyor. Zinaya yaklaşmayın diyor. Yani sizi zinaye götürecek her türlü sözden, eylemden ve ortamdan uzaklaşın. Fuhuş, zina yaşadığımız toplumda her daim işlenen sıradan bir şey haline gelmiştir. İnsanlar kalbi, gözü ve bedeniyle zinaye düşsünler diye gerekli olan her türlü zemin hazırlanmıştır. Gözünüzü nereye çevirirseniz çevirin, gözün zinasına düşmeniz an meselesidir. Televizyonları, interneti, gazeteleri, okulları, sokakları düşünün. Her tarafta İslam'ın kendisine giyini çıplaklar dediği kimselerle karşılaşacaksınız. Yılbaşı gecelerinde ise bu durum biraz daha hat safhaya ulaşmaktadır. Çünkü bütün programlar buna müsait bir şekilde hazırlanmıştır. Televizyon programları, eğlence merkezleri, barlar, diskolar, konserler, bu organizasyonlardan sadece birkaçıdır. Fuhuş, rahatça işlenebilen bir hale gelince, evlilik düzenlerinin bozulmasına, eşlerin birbirlerinden nefret etmesine ve birbirlerinden ayrılmasına sebebiyet verdi. Ortam da buna uygun olunca son dönemlerde boşanma sayısı da artmaya başladı. Doğu illerinde boşanma sayısı batı illerine göre daha az. Çünkü doğu taraflarında fuhuş her ne kadar yayılsa da batıya oranla biraz daha az durumdadır. Kişinin yıl başında düzenlenen eğlence programlarına katılması, katılamasa da en azından bunları izlemesi bir başarı, bir güzellik olarak isimlendirilmektedir. Bunlardan uzak durmak, bunlara katılmamak Bunların yanlış olduğunu beyan etmekse gericilik, çağa ve modaya uymama olarak nitelendirilmektedir. Tıpkı çıplak bir şekilde Kâbe'yi tavaf eden Mekkeli müşrikler gibi. Ne zamanki Müslümanlar elbiseleriyle Kabeyi tavaf etmeye başladılar, hemen onları kınayıp ayıplamışlardı. Birbirlerine ne kadar da benziyorlar. İsraf Allahu Teala şöyle buyuruyor. Yiyiniz, içiniz, fakat israf etmeyiniz. Araf Suresi 31. Ayet İsraf, Allah subhanehu ve Teala tarafından haram kılınmıştır. Yeni yıl yaklaşırken, israf yarışma halinde, yılbaşı kutlamalarında yapılmaktadır. Kimi evlerde, fakir fukaranın bir yıldaki kazancı bir gecede harcanmakta, kimi evlerde teşvik ve özenti neticesinde, bir aylık kazanç bir gecede tüketilmektedir. Davamızın sonu, âlemlerin Rabbi olan Allah'a hamd etmektir. Bu yazı Tevhid dergisinin 12. sayısında yayınlanmıştır.